161. konu Am İbni As'in Müslüman olması, Am İbni As şöyle anlatıyor, biz Ahzab gününde Hendek savaşından Mekke'ye döndüğümüzde Kureyş'ten benim gibi düşünen bazı kimseleri bir araya getirdim, onlar beni dinlerlerdi, onlara, biliyorsunuz ki, Muhammed'in işi gittikçe kuvvetleniyor, hem de korkunç bir şekilde güçlenmektedir, ben bu konuda bir şey düşünüyorum, acaba siz ne dersiniz, diye sordum, onlar da görüşün nedir, dediler, ben de beraberce gidelim Necaşi'ye sığınalım, onun yanında olalım, eğer Muhammed bizim kavmimize galip geçirir, Gelirse biz Necaşi'nin yanında kalırız ve onun ellerinin altında olmamız Muhammed'in elinin altında olmamızdan daha sevimli gelir bize, eğer kavmimiz galip gelirse zaten biz o kimseleriz ki kavmimiz bizi tanıyor, onlardan bize ancak hayır gelebilir dedim, arkadaşlarım bunun tek görüş olduğunu söylediler, bunun üzerine ben, o halde, Necaşi'ye vereceğimiz hediyeleri derleyiniz dedim, Hicaz bölgesinden Necaşi'nin hoşuna gidecek hediyelerin başında tabaklanmış deri malzemeleri vardı, biz ona bir bir çok deri topladık. Sonra Mekke'den çıkarak Necaşi'ye vardık. Ent içerim. Biz onun yanında iken Am bin Ümeyye damri. Necaşi'ye geldi. Hazreti Peygamber Amr'ı Necaşi'ye Cafer ve arkadaşları için göndermişti. Am Necaşi'nin yanına girdi. Sonra da çıktı. Arkadaşlarıma dedim ki, bu zat Am bin Ümeyye'dir. Eğer Necaşi'nin yanına girip de onu bana teslim etmesini istesem, o da onu bana verse, onun boynunu vursam, bunu yaptığım takdirde Kureyş kendilerine bir mükafat verilmiş gibi kabul ederler, çünkü ben Muhammed'in elçisini öldürmüş oluyorum, böylece ben Necaşi'nin huzuruna girdim, daha önce yaptığım gibi secde ettim, o da, dostum Amra merhaba, dedi, bana memleketinden bir hediye getirdin mi, ben de evet, dedim, ey kral, sana birçok deriler getirmişimdir, sonra o derileri Necaşi'ye takdim ettim, hoşuna gitti, bunlar onun arzu ettikleriydi, sonra dedim ki, ey kral, ben yanından çıkan bir kişi gördüm, o, bize düşman bir kişinin elçisidir, onu bana ver ki öldüreyim, çünkü o, bizim eşrafımızdan, ileri gelenlerimizden birçok genci öldürmüştür, am diyor ki, Necaşi son derece öfkelendi, sonra elini uzattı, eliyle burnuma vurdu, zannettim ki burnumu kırdı, eğer yer açılsaydı korkudan girerdim, sonra dedim ki, ey kral, eğer hoşuna gitmeyeceğini bilseydim bunu senden istemezdim, Necaşi, kendisine, Musa'ya gelen en büyük namus, Cebrail, un geldiği bir kişinin elçisini sana vermemi nasıl isteyebilirsin, am dedi ki, ey kral, gerçekten sen böyle midir? Necaşi, azap olasıca, eyam, beni dinle de ona tabi ol, çünkü o, Allah'a yemin ediyorum, hak üzerindedir ve kendisine mukavemet edenlere, tıpkı Hazreti Musa'nın Firavun ordusuna galip geldiği gibi, galip gelecektir, dedi, ben, o halde, onun namı hesabına İslam üzerine benimle biat eder misin, dedim, Necaşi evet dedi ve elini uzattı, İslam üzerine Necaşi'ye biat ettim, sonra arkadaşlarımın yanına çıktım, fikrim daha öncekine göre değişmişti, Müslüman oldum arkadaşlarımdan gizledim. Sonra Hazreti Peygambere doğru Müslüman olmak için yola çıktım. Yolda Halit bin Velid'e rastladım. Bu hadise Mekke fetihinin biraz öncesindeydi. O da Mekke'den geliyordu. Ona "Ey Eba Süleyman, Halit bin Velid'in künyesi, nereye gidiyorsun?" dedim. "Andolsun iş açığa çıkmış ve başarıya ulaşmıştır. Kesinlikle o kişi peygamberdir. Gideceğim ve Müslüman olacağım. Sen daha ne zamana kadar inat edeceksin?" dedi. Ben de ona "Andolsun, ben de ancak Müslüman" olmak için geldim, dedim. Halit'le beraber Medine'ye, peygambere vardık. Halit benden önce Müslüman oldu, biat etti.